Bismillahirrahmanirrahim. In alhamdulillah <Sessizlik> nas'ina wa nasta'inu wa na'uzu min min a'malina. an la ilaha illallah wahdahu la anna muhammadan abduhu alamin. <gülüyor> Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırız. Esirgeyip bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <gülüyor> Haleşlerim, övgü ancak Allah'a mahsustur, ancak onu över, yalnız ondan yardımla mahfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Yaradan Rabbimiz bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerriyle gideremezler. Sayfalar dürülmüş, talemler de kurulmuştur. Rabbim gecemizi bereketli kılsın. Yalnız ve yalnız kendi rızasına muvafık kılsın. Benden taraf güzel bir okuyup anlatmak, sizlerden taraf da güzel bir anlayıp, kavrayıp, amel etmek ve en yakınlarımızdan başlamak üzere Rabbim bunları paylaşmayı bizlere nasip etsin. Gerçekten ilimler içerisinde en faziletli ilim Allah'ın isimleriyle meşgul olmak. Çünkü Arif'in fikri neyse zikri de odur. Çünkü beş tane alim birleşerek bu söze ortak olarak şöyle zikretmişler. İlimlerin başıdır, padişahıdır, sultanıdır ve esensidir. Hangi ilimler? Allah'ın isimleri. İnşallah bu hafta hem kendi nefsim için hem de kardeşlerim için El Adr ismini ondan sonra zaman kalırsa Kadir ismini ve bir tane isim daha var inşallah. Zaman kalırsa bunları işeceğiz. Allah'ın izniyle bu ismi işlemeye iten sebep ise kardeşlerim hem benim yaşamış olduğum hayat tecrübelerimden Allah'ın isimleri ve insan meşgul olmadığı zaman yaşadığı şeyler Allah'ın isimleriyle meşgul olmaya başladıktan sonra geçmişteki cahiliyedeki adetleri veya düşünceleri, fikirleri buradaki nasla karşılaştırma. Ondan sonra ikisini karşı karşıya koyup subhanallah şeytan nasıl koymuş, nasıl meşgul etmiş. Kah zaman zaman üzmüş. Zaman zaman yaptığın hayrı kendinden zannettirmiş. Zaman zaman insanlardan zannettirmiş hayrı veya şerri. Zaman zaman çok merhametli olduğunu zannetmişsin, gereğinden fazla iyilik yapmışsın. İyilik yaptığın insanlara sen Allah için yaptığını zannetmişsin. Ama ufalı ondan gelecek bir imtihanda o iyiliği kimin için yaptığını bir daha sorgulamaya başlamışsın. Çünkü ciddi bir olay. O yüzden Rabbimiz gerçekten bize bildirdiği isimleri Allah'ın yüzünden bir eksik 99. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bize gelen rivayetlere baktığımızda ise bildirdin ve bildirmedin isimlerin hürmetine diye geliyor. Yani bu bizi kapsayan, bizi bağlayan, bizimle alakalı olan bölüm. Yoksa Rabbimizin isimleri ancak Allah bilir. Şam'ına layık, has ve İşte bu doksandığımız isminden bildirdikleri arasında bir tanesi de kardeşlerim el-adıl ismi. Rabbim adalet sahibi olan Rabbimizi anlayacak bizlere bir basiret versin. İsmini, sıfatını tanıyacak bize bir nur versin inşallah. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim şöyle buyuruyor. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek de yoktur. Rabbinin sözü hem doğruluk bakımından hem de adalet bakımından tas tamamdır ve Allah'ın bu sözlerini değiştirebilecek kimse de yoktur. Allah'ın sözleri doğru ve adaletli olduğuna göre kendisi de mutlak manada müfessir diyor ki doğrudur diyor. Adaletlidir. Çünkü adil ve doğru sözler ancak Allah'ın sözleridir çünkü zaten derse başlarken sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve yolu bütün müfessirler sohbetlerinde zaman zaman İnnelhamdülillah'dan sonra bunu zikrederler biz dilde bunu söyleriz ama hayatımızın kaçta kaç bölümünü bu naslara hayatımıza geçirme adına uydurmaya gayret ederiz bundan birkaç dersimizi de zaman zaman zikrediyoruz işte sahabeye Allah Resulü sende hala cahili adetleri var diyor ve o sahabe düzelmek için gayret ediyor Şimdi biz gerçekten ne kadar adaletliyiz kardeşlerim. İnşallah Rabbim can kola dinlemeyi nasip etsin. Adalet diyor Allah'ın zatî sıfatları arasında yer alabileceği gibi onun fiili sıfatları arasında da yer almaktadır. Zatî sıfat olduğu zaman ve buna göre de Allah'ın adil olduğu ve adalet sahibi olduğunu bize zikretmektedir. Bu yüzden o haksızlık yapan ve zulmeden değildir. Zaman zaman dertlerde zikrediyoruz ya yine önemine bine tekrarında hayır vardır hadis küsne buyuruyor ki ben zulmü kendi esme haram ettim aranızda birbirinize de zulmetmeyin. Kardeşler Allah'a Celle fıtrat olarak insanları Rum Suresi 30 ve 31. ayetlerde biz insanları fıtrat üzere yarattık buyuruyor. İnsanların fıtratı tamam olarak yaratılmış bir eksiklik yok. Ama şeytanlar geldi diyor onların sağından solundan önünden arkasından girdi ve o insanların fıtratını bozdu. Aslında bizim fıtratımız adaletli bir şekilde yaratılmışız. Doğru söyleyecek bir şekilde yaratılmışız. zulmetmeyecek etmeyecek şekilde yaratılmışız. Zulme müdahale edecek şekilde yaratılmışız. Ama şeytanlar gelmiş, bizim burada fıtratımızı bozmuş. İşte kişilerin Rabbi ile arasındaki münasebet. Kişi Rabbini ne kadar tanıyor? Rabbini ne kadar seviyor? Rabbinin adalet sıfatı hakkında ne kadar bilgi ve malumat sahibi? Kişi kendi fıtratı doğru olmadığı bunu anlaması da mümkün değil. Zaman zaman derslerde zikrediyoruz ya, zaten birazdan ders ilerleyince bu vermiş olduğum örnekleri daha iyi anlayacaksınız inşallah. Göze görmeyen bir adama, Aşağı burada gayemiz körlüğü tenkit etmek değil. Buradaki maksadı iyi anlamaktır gayemiz. Gözü görmeyen bir adıma gündüzleri, güneş ne işe yarar? Bu lamba ne işe yarar? Kalbinde hidayet pırıltıları olmayan, nur olmayan, iman olmayan bir insana da Allah verisinin sözleri kardeşlerim. İnanın aynı burada güneş var dediğiniz gibidir bu kör olan bir insana. Veya hayatı boyunca hiç renkleri görmeyen bir insana Görmemiş bir insana, işte kırmızı bu şekildedir, beyaz bu şekildedir diye anlattığınızı takayir ve tefekkür edip o adam acaba ne anlayacaktır? Hayatı boyunca renkleri görmemiş. Ama siz ona renkleri anlatıyorsunuz. İşte burada kardeşlerim naslar sadece kör gözün açılmasıyla nasıl etraf gözüküyorsa bu ışınlar, naslar da şu ışınlar gibidir. Eğer kalbe hidayet girmemişse, kalbe iman girmemişse, kalbe nur girmemişse ki bu Allah'ın tarafındandır, Allah'ın katındandır. Eğer bu kitap bütün insanların hidayetine vesile olmuş olsaydı, o zaman peygamberlerin tebliğ ettikleri insanların hepsi İslamla şereflenmiş olurdu. Eğer davetin güzel yapılmasıyla alakalı bir olay olmuş olsaydı, o zaman en güzel daveti yapanlar peygamberlerdi. O yüzden iki cihan güneşi aleyhisselatü selam buyuruyor ki, ben milaçta öyle peygamber gördüm ki diyor, arkasında bir tane tabi insan yoktu. Demek ki bizim burada anladığımız ve algıladığımız iki tane en önemli kriter olan dediğimiz, birincisi faydalı ilim, İkincisi ise en temiz ağızdan bunu peygamberler icra etmişler ve bu edilmesine rağmen yani Allah'ın vahyi bizzat hem de en temiz ağızdan en güzel ağızdan yani peygamberlerin ağızdan zikredilmesine rağmen Allah Resulü buyuruyor ki öyle peygamber gördüm ki bir tane insan yoktu. Demek ki bu mesele biraz daha bir anlam kazanmaya başladı. Yani burada vermek istediğimiz mesaj nedir? Şimdi biz baya bir zamandan beri de dersleri karıştırıp dinliyoruz. Eğer biz dinlemeyi amel etme adına veya sadece buraya geleyim imanım artsın, o andaki dakikayı geçireyim, zamanı dolduramadığına yaparsak kardeşlerim ne niyetten geldiysak sadece o kadar anlıyoruz. Eğer amel etme, hayata geçirme niyetiyle bunu kurmuşsa kardeşlerim Allah zalim değil, kimseye zerre kadar zulmetmiyor, herkese niyetine ve gelmesindeki gayesine göre Allah azze ve celle o anlayış nasip ediyor. Eğer Allah peygamber ve nebilerin kendisine en yakın meleklerin ve salih kullarında da aralarında bulunduğu bütün varlıklara diyor, müfessir. Bütün varlıkları diyor, cehenneme alsa diyor Allah Azze ve Celle, bunun adaletinden bir şey değiştirmez. Ben bu dersi okurken hakikaten ben etkilendim yani, subhanallah. Bütün peygamberleri, bütün melekleri, melekler günahsız. Peygamberler Allah'ın sevdiği kullar. Bütün veli kulları, bütün şehitleri, bütün sıdıkları, Allah'a tola, bütün insana görürler diyor. Ateşi alsa diyor. Allah adaletinden şaşmış olmaz diyor. Ve Allah'a celle bütün kullarını cennetine koysa diyor. Amellerine bakmadan. Bu da sadece onun merhametindendir. Onun lütfundandır. O yüzden biz el adıl derken, adalet derken kendi aklı, kısır aklı dediğimiz kriterlerimiz kadar mı adalet veya adaletli değil diye anlayacağız. Rabbimizin biz adalet sıfatını nasıl anlamamız gerekiyor? Ve buna nasıl iman etmemiz gerekiyor? Bakın kardeşler iki tane insan varmış. Ve bunlar kitap sünnete göre de kardeşlik yaşıyorlarmış. Yani biri bir günah işlediğinde o kardeş hep buna yapma kardeşim etme Allah'tan korkma. Bu günahdır diyormuş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir gün bu daima nasihat eden kardeş masiyete devam eden kardeşe Allah seni ateşe atar demiş. Sen bu günahları yapmaya devam edersen Allah seni yakar demiş. Allah seni yakacak demiş. Kesin hükmü koymuş. Allah Celle ne oluyor benim kuruma ki benim namıma hüküm veriyor. Bu karışlar bu rivayet sahiptir. Ne oluyor ki bu kurma benim namıma hüküm veriyor. Şahit olun ki meleklerim. O sen cehennemliksin diyen kurumu o cehennemlikte iddia ettiği kişiyi diyor ben cennetime koyacağım onu da cehenneme koyacağım. Subhanallah. Yani bir insana ağzından çıkan bir söz o insanın belki o andan sonraki hayatının seyrini değiştirebiliyor. Başına gelecek olan kader olanlarını değiştirebiliyor. Belki o kişi dahi bunun ağzından çıkan söz olduğunu farkında bile değil. O kişi arar, tarar, düşünür de acaba benim işlerim niye böyle gidiyor? Hangi hatam olayı benim işlerim düzelmiyor? Rablarımdaki murakabeyi kuramıyorum. Niye ibadetlerden haz, lezzet ve zevk alamıyorum? Rabbimle aramdaki muhabbet, ülfet niye sıcak değil? Ne oldu diye arar arar ama çözüm yolu bulamaz. O anda aklına gelmez ki subhanallah. Vaktiyle ben iki tane insanla beraberdik, diyalogumuz vardı ama ben bir laf azından kaçırdım. Dedim ki Allah seni yakacak. O yüzden kardeşlerim Rabbim dilimizin şerinden bizleri korusun. Gözlerimizi şerinden bizi korusun. kulaklarımızı şerinden bizi korusun. Nefsimizin iblisin ve amaları şerinden bizi korusun. Biz hidayeti bulduktan sonra bir anda bütün ilimlerden kuşanmadı ki. <gülüyor> en büyük meslek, en büyük ilim dalı Subhanallah. Allah'ın indirmiş olduğu dindir. Çünkü Allah Resulü'nün bu kitabı Allah Azzeyler 23 senede inzal buyurdu. 23 senede kitapla tanışan bir insan peygamber zamanında 23 sene sonra tam tersi bir hayata büründü. Kim bu? Hazreti Ömer radıyallahu anh subhanallah. Peygamberi tek başına öldürmeye giden şahsiyet iman ettikten sonra yıllar geçiyor. Rahman olan Allah Celle'nin ayetleri, peygamberin sözleri ve Rabbinin isim ve sıfatları karşısında öyle bir hal alıyor ki kalbi. Karıncayı kazara eziyor kardeşlerim kazara Kastı değil. Ağlaya ağlaya peygambere gidiyor. Bundan bana günah var mı diye. Şimdi bir insanın Rabbinin büyüklüğünü, yücelini, kudretini, azametini bilmeye başladığı zamanki hali farklıdır. Bilmeden önceki hali farklıdır. Herkes kendi zannına göre Rabbini tahayyül eder, değerlendirmeye çalışır. Bilmez ki Rabbinin kudretini, azametini, yücelini. Bakınız halifelik döneminde hep şehitlik için Allah'a dua ediyor. Subhanallah. Sahabeler diyorlar ki, yani İslam devlet oldu kafir kalmadın neredeyse yani sen nasıl seni kim öldürecek bu Allah'a zor değil diyor Allah'a çok olabilir diyor Allah dilerse olur Hz. Peygamber'e peygamberlik verir diyor Hz. Muhammed'e Hz. Ebbekir ona sıddık olur diyor beni de ancak şehitlik de kurtarır diyor yani ben şehit olmasam ben nasıl şey yapabilirim diyor ve subhanallah namazdayken kendisini vuruyorlar Hz. Ali radıyallahu an tabi ona süt döküyorlar yaradan akıyor anlıyorlar ki durum ağır yapacak bir şey yok Hazreti Ali durumu fark ediyor. Hazreti Ömer'in faziletlerini anlatmaya başlıyor. Emimilerin halifesi şu şu şu faziletlerin var. Allah seni peygambere halife etti. İnşallah şu şu meziyetlerin var deyince bakınız. Hazreti Ömer ne diyor subhanallah. Rabbim halifelik dönemimdeki. Allah'ın adalet ismine bak. Dönemimdeki diyor. Amellerimden dolayı beni hesaba çekmesin diyor. Ben o dönemdeki faziletleri düşünüyorum. Şimdi bizler bazı amelleri yaparken bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Rabbim beni hesaba çekerse benim halim ne olur diyor. Hatta bir önceki derste zikrettik ya. Allah'ım hesap ayağa kalktığı gün benim hesabımı kolay kıl. Yani bir insan yapmış olduğu amellerinden veya Allah'ın dinine yapmış olduğu hayırlarından ve yaptığı iyiliklerden dolayı. Subhanallah. Rabbinin kendisine has kılmış oldukları faziletin, lütfun, büyüklüğün farkında olmadığından dolayı zaman zaman riyaya, zaman zaman kibre, zaman zaman insanlara hakir görmeye gidebilir. O yüzden peygamberimiz Hz. Ali Aleyhisselam avucuna tükürük tükürüyor. Ve parmağını da avucun içine koyur. Allah-u diye buyurdu ki diyor, Ey kullarım sizleri bundan daha hakim bir sudan yarattım. Şırı çıplak annenizin karnından dünyaya geldiniz. Subhanallah. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Ama Rabbiniz de o kalemle yazmayı öğretti, bilmeyi öğretti, eşyayı öğretti, her şeyi öğretti. Siz bir zaman geldi bilgi sahibi oldunuz mal sahibi oldunuz, mülk sahibi oldunuz güçlendiniz, kuvvetlendiniz kendi rızkınızı kendiniz kazanacak duruma geldiniz hatta öyle duruma, öyle aşamalara geldiniz ki zengin bile oldunuz diyor ama diyor elinizin altındakini gözetmediniz, geldiniz yeri de hatırlamadınız öyle zaman öyle dönemlere ulaştınız ki o mal, o mülk, o imkan size kibir, gurur ve bu mala, bu mülke sahip olmayan insanları ise hakir görmeye gittiniz düşünmediniz ki sizi bir damla sudan bu hale getiren Tekrar toprağa koyacak. Yine mahşer günü anadan yürüyen çırı çıplak tek başımıza bitireceksin. Aynı otun veya bir bitkinin bittiği gibi. Allah Celle kün feye kün diyecek ve bütün insanlar ayağa kalkacaklar. İnsan bütün nimetlerin sadece ve sadece Rabbinden geldiğinin bir bilincinde bir şuurunda her devrede zenginken de fakirken de, ilmi varken de yokken de, güçlüken güçsüzken her devrede bunun şuurunda bilincinde olursa diyor Allah Resulü aleyhi ve sellem. İşte o kardeşlerim adalet sahibi olur. O yeri gelirse merhamet sahibi olur. O yeri gelirse infak sahibi olur. O zengininde de fakirliğinde de adaletten ve istikametten şaşmaz. Çünkü verenin Allah olduğunu bilir, aldığı zaman da alanın da Rabbi olduğunu bilir. Kullarlar arasında hiçbir kalbinde bir müşkulatı yoktur onun. O çünkü gelenin sadece ve sadece Rabbinden geldiğinin hem şuurundadır hem de bilincindedir. O yüzden adalet ismi kardeşlerim, hüküm ve hikmeti ve bunlarla ilgili bütün sıfatları kapsar. Adaletin zıttı olan ise zulümdür. Az önce de Kusur'da zikrettiğimiz gibi, Allah zulmü kendi nesline haram etmiştir. Ve Allah'a da zulm etmek zaten ne yaraşır ne de yakışır. Ama kardeşlerim, Şeyhülislam İslam İbn-i Rahimullah diyor ki, Allah gökten taş yadırsa bile zulmetmiş etmiş olmaz. Alındaki derste zikrettik ya, bu zikrettim olan kardeşlerim, ilim ehlinin görüşü ama... Ebu Davud'da ve zikredeceğim hadis 4699 zuncu sayfada geliyor kardeşlerim Ebu Davud'da. Sahabe diyor ki kader alakalı benim göğsümde bir bazı düşünceler meydana geldi diyor. Ve seseler oldu diyor. Ve ben diyor gel sahabe kardeşlerime gittim diyor. 4-5 tane sahabeyi gittim 4-5'i de aynısını söyledi. Nedir o? Allah'a tıra peygamberler içinde olmak üzere, melekler içinde olmak üzere bütün insanları da ateşe alsa adaletinden şaşmamıştır. Ve bütün insanları da bir an cennetine koysa, bu donun merhameti de keremindedir. O yüzden kardeşlerim bir müminin Allah'a nasıl iman etmesi gerekiyor? Ta Kuran-ı Kerim'e açtık Bismillah elif zalikel kitabı la, kitab, la ve fihi hudellim muttakil O muttakiler ki diyor kitaba ve içindekilere zerre kadar şüphe etmeden gayba da iman edenler, zerre kadar şüphe etmezler, tereddüt etmezler. Ve kardeşlerim Allah yaptığından sorulmaz. Ama biz yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Allah'ın zulm etmeye ve haksızlık yapmaya gücü yeter. Ama zulmü kendine haram etmiştir. Ve bu da kendisine yaraşmaz da yakışmaz. O yüzden kardeşlerim, allah Teala'nın gücü yettiği halde kendisini hesaba çekecek bir güç olmadığı halde, cehennemle tehdit edecek bir ikazcı olmadığı halde, kendisinin yaratıcısı olmadığı halde, vallahi kendiliğinden olduğu halde, her şeyden büyük, üstün ve güçlü olduğu halde, Allah-u Teala zulmü haram etmiş. Bizim gibi Allah Allah'ın avucun içine tükürdüğü o tükürükten daha hakir bir şekilde yaratıldığımız halde ve bizi yaratan gücün gücünü kudretini zaten birazdan inşallah Kadir isminde gelirse göreceğiz böyle bizi yaratan büyük bir gücün olduğunu bildiğimiz halde ve o büyük bir gücün karşısında içinde yaşadığımız evren bile Allah'ın yarattıkları içerisinde bir hiç olduğu halde insanoğlu kendisini bu kadar hakir olduğu halde, bu kadar güçlü olan padişa olan Allah'a karşı kalbinde bir korku, bir üksüntü, bir ürperti duymadan habire gece gündüz gün aşırıma devam eder de zulmetmeye devam eder de hem kendi nefsin hem insanlara la ilahe illa ente subhaneke inni minez zalimin. İşte burada kardeşlerim insan adaletten ayrılıyor. Nedir Yunus Aleyhisselam Enbiya Suresi 80. ayette? Ya Rabbileri ben zalimlerden oldum. Nefsime zulmettim. Eğer sen beni bağışlamazsan ebedi hüsrana uğrayanlardan olacağım. Hata etmişti. Hatasını da itiraf etmişti. Demek ki bir insan güneşlediği zaman zalim oluyor ve adaletten de şaşıyor. Bir insan ya kendine karşı zulüm sahibi oluyor, zalim oluyor nefsinin ya da insanlara karşı eğer kul hakkına irayet ediyorsa zalim oluyor ve o insanlara karşı zulüm etmiş oluyor. Ve bu yüzden kardeşlerim insan olayın şuuruna ve bilincine farkına vardığı zaman belki kelime-i kadar da istiğfar getirmek gerekiyor. Yani insanı imanını arttırması için La İlahe İlahe, İlahe Muhammed-i Resulullah değil mi? Arkasında da La İlahe İlahe Ente Subhaneke inni Kunti Mine Zalimin demesi gerekiyor. Allah R.S. buyuruyor ki ben bir günde yetmişten fazla istiğfar getiririm. Biz insan düşünebilir mi peygamberin günahı olduğunu? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şimdiye kadar namaz kıldığı halde Hz. Ayşe Anamız kendisine sorduğu halde senin iki tarafın kurtulduğu halde bu kadar ibadet niye? Bakınız iki tarafı kurtulmuş. Subhanallah. Ama yine 70'ten fazla istifar getiriyor. Bunun hikmeti nedir? Biz kendi aklımıza göre, kendi fikrimize göre günah işlemediğimizi zannediyoruz. Ya Allah'ın katına göre? O yüzden Rabbim Rabbim meseleleri güzel kavrayıp güzel anlamamızı nasip etsin. Burada mihalif diyor ki hüküm, kaza ve yargı arasında fark vardır. Bu nedenle hüküm için geçerli, kazaya yargı içinde adalet esastır. Allah'ın hükmü Dini ve şer'i kaderi olmak üzere iki türlüdür. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında diyor ki, Ya Rabbi benim hakkımdaki kazan adalettir. Hükmün adalettir. Ve tecellidir. Allah adına ve celle kullarına karışarım. Zebe kadar zulüm sahibi değildir. Hadiste geçen kaza hüküm, kul için verilen ve uygulanan bütün hükümleri kapsar. Yani karışarım. Yaşadığımız sürece biz la ilahe illallah dedik. Allah celle bize buyurdu ki han e bu suresinde, siz sağlık vereceğinizi mi zannettiniz? Ve bütün bu başımıza gelecek olan olaylar ki Allah-u Teala burada başımıza gelenleri zikrediyor. Gelecek olanları zikrediyor. Ki sizden önceki ümmetlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Peki bizden önceki ümmetlerin başına neler geldi kardeşlerim? Onları sağlık ve hastalıkla imtihan etti. Yaşam ve ölümle imtihan etti. Subhanallah. Size isabet eden her musibet ancak diyor ellerinin kazanmakta olduğu dolayısıyladır Gerçek şu ki biz insana tarafımızdan da bir rahmet tattığımız zaman diyor ona sevilir. Onu kendi gücüyle, kendi becerisiyle kazandığını zanneder. Ama ne zaman ki diyor ona diyor bir sıkıntı tattırdığımız zaman hemen diyor yese düşer. O anda yan çizmeye başlar. Bu nereden geldi diye. Söyle ki onlara ey Resulüm bu da ellerinizin kazandığı. Kendi nefsinizden, kendi yaptıklarınızdan de. Biz zannediyoruz ki o an içinde, zaman içinde bulunduğumuz bir anın faturası geliyor. Bilmiyoruz ki belki kaç sene önce işlemiş olduğumuz bir günahın faturası kaç sene sonra allah Teala bizi bir, ha, bir hale getiriyor. Mesela şöyle bir örnek verirsen bu olayı daha iyi anlarız. Fakir, zengin birisi aklını ileri geri konuşuyor. Genelde toplumda derler ya, bekara karı boşamak kolay. Şimdi Allah-u Teala o kulunu aynı şeye, eğer o zengin hakkında itham etti o şahısta, o vasfettiği vasıtı yoksa, bakınız allah ve sellem ne diyor? Kişi bir söz atarsa diyor, o söz yedi kat güya çıkar. Gök, sema kapılarını kapatır diyor yere iner, yerde kapılarını kapatır diyor. Döner itham ettiği kişiye diyor. Eğer itham etti o kişide diyor. Yani bu zengindir ama hayrını vermiyor. Ya veriyorsa Allah Azze Celle onu diyor, öyle bir zamana getirir ki bak döner kendisine diyor. O onda vuku bulmadan Allah onun canını almaz diyor. Allah onu öyle bir duruma getirir ki geçer geçer geçer zaman o unutur ama Allah Azze Celle unutmaz. Ne kür müker melekler yazmışlardır. Allah O'na onu zengin hale getirir eğer isabet etmeyi aynı hale düşüttürür ve insanlar da onun hakkında o sözü söylettirir ve Allah Celle eceli gelince canını öyle alır. Subhanallah. Yıllar geçiyor ama Allah Azze ve Celle unutmuyor kardeşler. Biz amellerimizi belki basit görüyoruz günçer hayat içerisinde ama Allah indinde hiç basit değil kardeşler. Ağzımızdan çıkan şey hemen ileriki zaman diliminde kaderimizi, hayatımızı belki ebedi hayatımızı etkileyebilecek amellerimiz kendi başımıza tekrar görüldürmeye başlıyor. O yüzden kardeşlerim, bakınız ne diyor: sağlık, hastalık, zenginlik, fakirlik, zevk ve acı, hayat ve ölüm, bağışlanma ve cezalandırma, bütün bu durumlar Allah'ın kur için verdiği hükümlere göre azındaki dua'da zikrettiği gibi adalettir diyor. Peki, bu ilimden mahrum kalan, imandan mahrum kalan kur bunu nasıl fark edecek? Çocuk, ölmüş annesi mezarının başında ağıt yapıyor. Allah Resulü ey kadın sabret, sabır musibetin ilk darbesidir diyor. Allah Resulü o kadın orada bilgi sahibi olduğunu, olmadığını, cahil olup olmadığını hiç hesaplamıyor. Allah Resulü ona nas nasihat ediyor. Bakınız kadın arkada meseleyi fark edip, kıssayı bildiğiniz için hızlı geçiyorum. Meseleyi fark edip peygamberin umuduna geldiğinde dikkat et Allah Resulü yine aynı kelimeyle tekrar ediyor. Ey kadın sabret, sabır musibetin ilk anındadır. Demek ki Allah Azze ve Celle bizim karşılaşacağımız olaylarda ağzımızdan çıkan ilk şeye bakıyor kardeşlerim. O yüzden bir mümin şunu düşünmesi lazım. Geçmiş olan artık bana ait değil. O artık haf sorundur. Yaşadığım amellerim, hayatım. Gelecek olan da benim değil. Çünkü ben beş dakika sonra mı bile bilmiyorum. Peki o zaman bana ait olan ne var? Şu an. Peki benim şu an limiti içerisinde neler yapmam lazım? Öyle bir Şu anımı öyle bir değerlendirmem gerekiyor ki geçmişim eğer hatalı geçmişse orayı kapatmam. Geleceğime ışık tutacak tohumlar ekmem. Basiretü dünya ve ahire ve şu an içinde bulunduğum zamanın hesabı var. Bunun hesabını verme adına, çünkü siz o zamandan hesaba çekeceksiniz diyor. O zaman hesabını vermem gerekiyor. O zaman müminde şu bilincin oluşması gerekiyor. Bizim için en önemli zaman dilimi şu anda içinde bulunduğumuz zamandır. Belki bu zamandan sonra başka bir zaman limiti ve dilimi yoktur. O yüzden Rabbim bizlere bu şuuru ve bu basireti verir Zaten sahabe öyle diyor. Dünün öldü diyor. Bugünün can veriyor. Yarın ise hiçbir garanti yoktur ey adam oğlu. Ama insan ise uzun emeller peşindedir, uzun düşünceler peşindedir. Günahları için tövbe etme adına, nasıl tövbesi adına kastediyorum. Uzun zamana yaymıştır. Ama dünyalık elde edeceği şeyleri ise çok kısa zamana yaymıştır. Halbuki onun rızkı yazılmıştır. elleri kalemle takdir edilen ona gelip vuku bulacaktır. Bakın kardeşlerim. Size göre Günahlar Allah'ın takdiri ve kazasıyla gerçekleştiğine göre Allah'ın kazasındaki adalet yönü nedir? Zira Allah'ın günahkarları cezalandırmasıyla ortaya çıkan adalet ve bu durumda açıkça görünmemektedir diye sorulan bir soruya bakınız. Bu gerçekten ciddi bir sorudur. Bu yüzden bir grup diyor adaletten ayrıldı diyor. Şimdi biz ne kadar bu meselenin içindeyiz? Ve zulüm ise kendi zatında imkansızdır dedi. Çünkü zulüm başkasının mülkünde tasarruf etmektir. Oysa var olan her şey Allah'ın kendi mülküdür. Onun kendi mülkünde varlıklar üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunması Allah'ın adaletidir. Bir günü bize şöyle dedi. Adil olan kendisinin takdir ettiği ve uyguladığı şeylerin cezalandırılmasıdır dedi. Allah'ın günahkarı cezalandırmasından ve bu günahkarın onun kaza ve kaderiyle çelişmediğini anlıyoruz diyor. Dolayısıyla adalet Allah'ın dünyada ve ahirette günah işleyenleri diyor cezalandırmasıdır. Adalet ile kaderi bir arada kabul etmek bu kimselere zor gelmiştir diyorum müellif. Bu yüzden kaderi kabul edenlerin, adaletten adaleti kabul edenlerin de kaderden söz etmeleri mümkün değildir. Ve bu tayfalar içerisinde bir grup da kaderi diye bir grup da bu nebevi yoldan, sırat-ı müstahımı yoldan ayrılmıştır. Bakınız en i sünnet ise kaderi adaleti ile birlikte kabul etmiştir kardeşlerim. Bir insan Allah'ın adaletine, kalbinin tad deneyimlerinde kardeşlerim teslimiyet göstermezse başına gelen imtihanlarda yan çizer. Yani şu anda bizim başımıza gelen imtihanların bir çoğunluğu tefekkür edin. Bir insana bakıyorsun ki çok güzel takva hayatı yaşıyor. Salih ameller güzel gidiyor. Ama başına gelen bir imtanda bir anda bile baktın ki tepe takva oldu. Tam tersine döndü. Bu insan Rabbini nasıl tanıyordu? Nasıl tanıyordu bu insanı? Veya bir insan bir insan olan diyaloğunu düşünün. Çok iyi gitti araları. 3 sene, 5 sene, 15 sene, 20 sene hiç imtihan olmadı. Bir alışveriş olayına girdi. Bir borç veya dünyalık bir para meselesi işine girdi. O yönünü bilmiyordu. Ciddi manada yüklü bir para ona borç verdi. Demek ki o adamın birçok yönü güzelmiş ama o yönü de eksikmiş. O olaydan dolayı bütün dostluk bitti. Bitti. Şimdi bunu kadar olayını biz nereye koyacağız? Allah Azze ve Celle Subhanallah. 50 sene önce adaletinden dolayı ve ilminden dolayı kaleme yaz diyor. Bunun ilminde saklı 50 bin yıl önce. 50 bin yıl sonra yaratma işlemi başlıyor. Ve bu kaza ve kader olarak bize geliyor. O yüzden sahabe diyor ki, Subhanallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu ben şunu ezberledim. Senin başına gelmeyecek olan şey diyor, senin başına gelmeyecektir diyor. Senin başına gelecek olan şeyden de sen kurtulacak değil. Senin anına yazılmamış, sana lehm Mahfuz'da kalemde yazılmamış şey sana hesap edecek değildir. İnsan gerçek manasıyla buna bir iman ederse bu söze, Hazretlerim Radya'nın ezberlediği bu söze insan gerçek ve iman ederse var ya kalbinde derin bir rahatlık ve ferahlık başlıyor. Bir sükunet başlıyor. Korkular, endişeler, koğuslar bitiyor. Demek ki yazılmamış bir şey bana hesap etmeyecek. O zaman peki yazılan de ben kurtulacak değilim. Peki benim burada cüz iradem ne olacak? Sahabe bunu duyunca diyor ki ey Allah'ım peygamber peki her şey yazılmışsak o zaman ne yapacağız? yine kişi çalışacak, amelde bulunacak. Çünkü Allah kişiye gideceği yeri hem sevdirmiştir, hem de kolaylaştırmıştır. Kardeşlerim, bakınız, Subhanallah. Sana fayda veren şeyi elde ediyor, Fayda vermeyen şeyden yüz çevir, diyor. Unutma ki, diyor, doğruluk, diyor, kalbin bir huzur bulmasıdır, sükunet bulmasıdır ve hoşnut olmasıdır. Yalan ise şüphedir. Şimdi bir insan kendi kendine, yapmış olduğu amellerinde, inanmış olduğu kaderinde ve kazasında, Rabbi de arasındaki münasebetinde kalbini bir yoklasın. Kalbinde burukluk mu var? Sükunet mi var? Allah-u Teala'nın kendine çırmış olduğu kaderi düşündükten sonra kalbinde hoşnutluk mu var? Yoksa çelişki mi var? Burukluk mu var? Kişi Rabbine ne kadar ne derecede iman etti. Rabbini kendisini yaratmış olduğu halden razı mı? Yoksa içeride tereddüt ve şüphe mi var? İşte kişinin kalbinde diyor eğer burukluk yoksa, sükunet varsa, hoşnutluk varsa, subhanallah. İşte bu imandır kardeşlerim. Eğer bu yoksa kardeşlerim o kişinin imanı değilse zedelenme ve şüphe vardır. Allah Resulü ta küçük çocukken bunu sahabelere öğretiyor. Kaderi kaderi. Kader meselesi. Biz ise yaşamış olduğumuz bir imtanda ya bir insan olabilir, ya tevhideli bir mühür kardeşimiz olabilir, ya da dışarıdan gelen cahil birisi olabilir. Bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Birisinin bize yan bakmasıyla amelimizi değiştiriyoruz. Hatta hareketlerimizi değiştiriyoruz. Yolumuzu değiştiriyoruz. Allah korusun çizgimizi de değiştiriyoruz. Adam bir yan bakmasıyla. Peki biz kadere nasıl iman ettik? Yazılmayacak olan şey bizi isabet etmeyecek. Yazılmış olan şeyinle biz kurtulacak değiliz. O yüzden Rabbim kadere gereği gibi tam manasıyla teslimiyet göstermeyi nasıl etsin. Amin. Eğer Allah onlarda bir hayır görseydi diyor muhakkak onlara iştirirdi. İştirseydi bile arkalarını çevirip onlar yüz çevirip giderlerdi. Zaman zaman anlatıyoruz ya Ali Aleyhisselam çocuğa bir tokatı vurdu öldürdü. Allah-u Teala o çocuğu kafir olarak yaratmış. Allah zalim değil. Çünkü o çocuk yaşasaydı anne babası mümindi, mümineydi. Onların dininden önce kafir olmalarına sebep olacak. Daha o ileriki safhalarda hiçbir imtihana maruz kalmadan daha küçük yaşta, yani daha sorguya çekilecek bir durumda değilken bile Subhanallah Hızır Aleyhisselam tutup kafasını çekip çıkarıyor göbesini. Hazreti Musa gözleri yerinden soruyor. Ne yaptın diyor. Sen masum bir cama nasıl kıyarsın? Bak uyarıldığı halde. Hakkında bilgi sahibi olmadan bir şey hakkında nasıl sabredeceksin? Ya Allah. Kardeşler biz Allah'a nasıl iman etti? Belki bazı öyle şeylere itiraz ediyoruz ki, öyle şeylere eleştiriyoruz ki, Subhanallah. Hz. Musa'nın bu hali ise, bizim haddimiz değil. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledi diye, ben sadece naklediyorum burada. kardeşim Musa sabretseydir diyor. Sabırlı olmadığı peygamberin dilini anlıyoruz biz. kardeşim Musa sabretseydir diyor. Ki zaten başına gelen bu imtihanın da, Hz. Musa'nın Hızır kıssasında da, Hz. Musa'nın sabrının bu yönlü Allah tarafından da Hızır Aleyhisselamla birliktelen bu yönü bize daha tanıdık tutması açısından. Çünkü kendisine daha başka alim var mı diye sormuşlardı. O da hemen yok demişti. Allahu alem deseydin ya, Allah bilir deseydin ya. Biz vardır kadar hakkında bilmeden hemen atarız. Ama bilmez ki işte o ağzından çıkan kelime imtihanı bizi çeker. İşte Hz. Musa'yı imtihana çekmişti bu mesele. Allah Teala kendisinden daha bilgili kişi karşına çıkarmıştı. Görüyor musunuz? Bir önceki bir olayda Hz. Musa ne bilsin ki biraz sonra başına ağzına çıkan kelime imtihanına sebep olacak. Ne bilsin? Melekler ne bilsinler ki allah Teala Adem'e secdeyi emretti de yeryüzünü kan gürüne çevirecek bir zümre mi yaratacaksın? Ağzından çıkan o söz edin Adem'e secde. İtiraz etmeseler en iyisini Allah bilir. Belki imtihan bile olmayacaklar. İblis'in kalbinden geçen pislik Adem'e secde etmesine sebep olur. Meleklerin itirazı ise yani yeryüzünü kan gürüne çevirecek zümre mi yaratıyorsun? Edin Adem'e secde. Hz. Musa'nın allah Alem dememesi, benden daha alim yok dememesi üzerine Allah daha bilgili kişiyi gönderiyor. Hz. Musa'ya neyini ne anlatmasına sebep oluyor? Kardeşlerim, <gülüyor> <-i> Kelimullah. <gülüyor> Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun faziletini anlatırken buyuruyor ki, mahşere kalktığım zaman diyor, Subhanallah, Allah'ın kürsünün altında diyor, o mu önce yaratıldı ben mi bilmiyorum diyor. Makama bakın makama. Bizler Allah Acele tercümanlı olarak peygamber melek arada olmadan Hazreti Musa'la görüşüyor. Makamı çok yüksek. Neden makamı çok yüksek? Bir de kendisi dahi bu meziyetinin farkında değil, ama Allah Azze ve Celle ona o meziyetini de bildiriyor. Dili pertek. Allah Acele seni kendime peygamber seçtim. Siraun tuyanet dediğinde kardeşin harını bana yardımcı verdir. Onun dili benden daha düzgündür. Allah Teala dilinin peltek olduğunu bilmiyor mu? Davette dilin en önemli bir organ ve vasıta. gerekli bir amel olduğunu bilmiyor mu Allah Teala? Biliyor. Peki neden Hz. Musa'yı peygamber neden Harun'u ona yardımcı seçti? Bak onun dili daha düzgün. Onun önce kendisine yaklaştırır, konuşur. Hz. Musa'yı ona yardımcı yapardı. Karışarım. Allah adalet sahibidir. Peygamberler arasında dahi zerre kadar zulmetmemiştir. Ama Hz. Musa dahi burada kendi konumunun farkında değil. Belki sonradakin, o sonra en sondaki halinin farkında olsa, hani benden sonra zürriyetimin devam etmesi için zürriyetimizden peygamberler gönder. Birçok peygamberin bu duasıdır. Bu yolu duaydı ama o andaki dilin peltekliğindeki o acizliğinden dolayı kalkıp da kardeşimin bana yardımcı gönder. Çünkü benim dilim peltektir, benim sözümü anlayamazlar demez. Subhanallah. Ama Tur dağına gidip de 30-40 gün, güne dönünce, Döndüğünde ne yapıyor kardeşleri? Yardım istediği kardeşini, bak gereğinden fazla. Yardım beklediği, destek beklediği, gözünde büyüttüğü kardeşi, destekçi gördüğü kardeşi, yardımcı gördüğü kardeşi, 30 gün 40 güne dönünce sadece kendisine sahip çıkabilmiş. Yapışıyor kardeşin sakallarına. Neden yapışıyor biliyor musunuz? Onu olduğundan fazla değerlendirdiğinden dolayı. Ama Allah Azze ve Celle ona Hz Musa'dan daha yakın. Bakınız kardeşlerim. O ayetin devamlarına, müfessirlerin, tefsirlerin kitaplarına bakın, hadislere bakın. Harun Aleyhisselam hiç kınanmıyor. Hiç eleştirilmiyor, hiç tenkit edilmiyor. E Harun neden görevini yapmadın? Sen yardımcıydın. Rabbin seni affetsin. Bakınız Nuh Aleyhisselam evladı Kenan için yardım isteyince Allah'ta allah Teala Rabbin seni affetsin eylu. Neden istenmeyecek bir şey istedin? Bakın kardeşlerim peygamberler kata yapınca, zelledenen kata'yı kastediyorum. Allah-u tarafından ya önce ya ortada ya da en sonda uyarlıyorlar. Ama burada demek Harun Aleyhisselam'ın bir katası yok. Neden katası yok? Çünkü Allah-u Teala Allah-u Teala hiçbir nefse fazlasını yüklemez. Harun Aleyhisselam'da o yetenek o kadar değil. Yani Hz. Musa'nın kafasında tahayyür etti. Hani bana onu yardımcı ver. Bana yardımcı olsun, destek olsun diye. Gözünde büyüttüğü kadar değil. allah Teala bunu ona göstermek için ne yapıyor? İste. Yani sırf rahat olsun. Şimdi bazen insanlar allah Teala o kadar kerimdir ki, o kadar sabırlıdır ki, o kadar merhametlidir ki, kul o anda Allah'tan değil de şu gözlükten medet umar. Bu gözük onu kurtaracak zanneder. allah da Teala sırf ey kulun benden yardım iste değil de ona, o eline gelince sanki cesaret bulacak diye Allah'ta o elini al tamam onu sana verdim der. Ve kalbine de cesaret de koyar. Halbuki bu cesaret vermemiştir subhanallah. Bak Harun aleyhisselama sır Hazreti Musa'nın kalbi niye ben burayı genişlettim biliyor musunuz? İyi anlayın diye. Sır Hazreti Musa'nın kalbi hoşnut olsun o andaki inancı ancak Hazreti Musa'nın Harun'un yanında olması kalbini rahatlatacak. Teselli o. Ve Allah'ta veriyor. Tamam kardeşin seninle var. Döndüğünde yapışır sakallarına. gözünde çok büyütmüş. Destekçisi. Kırk gün rahat. Ne diyor? Ey babamın oğlu. ya saçımı sakalımı çekiyorsun. Ben ancak nefsime güç yurtdım. Bak kendi diliyle gücünün ne, ne, ne kadar olduğunu söylüyor. Gücü ne kadarmış? Kendi. Sadece kendi nefsimi. Hz. Musa en baştan biz bana bunu yardımcı ver. Tutuşma mutuşma olmazdı arkadaşlar. İşte Hz. Musa burada kendi gücünün farkında değil. Şimdi biz Hz. Musa'nın bu faziletini geçersek kalkıp da sabrındaki şeyini koyup bizim haddimiz değil. Peygamberler hakkında sahabeler hakkında konuşurken dilimizi işimizin gerisinde tutacağız. Allah Azze ve Celle onları bize ibret ve numune olarak karşımıza koymuştur. Ey Resulüm geçmiş peygamberlerin kıstalarını anlat ki ibret alsınlar. Onlar bize ışıktır. Haddimiz değildir onları. Tenkit paylaştır. Ama buradaki dersi iyi yakalamak için Peygamber Salih de hadisini önce alarak Hz. Musa'nın buradaki sabrının az olmasından dolayı başına imtihanların gelmesine sebep olmuştu arkadaşlar. Bir peygamber böyle imtihana maruz kalıyorsa ya biz şu anda yaşadığımız insanları şöyle bir gözümüzün önünden geçirelim. Bazen hiç hesaplamadığımız yerden böyle öyle bir farklı bir imtihan geliyor bizi yakalıyor ki. Yani ya dil ile insan demek durumuna düşüyor da kalbinden geçiyor. Aa bu ne de bu ne nereden geldi? İşte Allah ayette diyor bu da elinizin kazandığı. Şimdi bak, ayet nasıl çıktı ortaya. Anne melekleri e örnek verdim. İblisi e örnek verdim. Hazreti Musa'ya örnek verdim. Bu da elinizin kazandığı. Elinizin kazandığı. Dibinizin kazandığı. Azarlarınızın kazandığı. Bu yüzden Rabbim. Şu anki ilmi seviyemiz onu hususun her sabah uyanınca ha, bu dilimizin şerinden Allah'a sığınmamız gerekiyor. Büyük konuşmamak gerekiyor kardeşlerim. O yüzden atalarımız ne demiş? Büyük lokma yut. Büyük lokma yutarsak ne olur? Boğulma tehlikesi geçiririz. Belki hayatımıza kaybederiz. Amel ebedi cehennemin tehlikesi yok. Kastı yememişiz. Büyük lokma yut ama büyük laf konuşma. O laf büyük konuşulunca büyük bir şekilde de başımıza gelir. Belki biz o amelin üzerinden kalkamayız kardeşlerim. Peki bu ilmi Al Adıl ismini bilmek, bu ilmi bilmek insan ne fayda sağlar? Müellid iki tane madde zikretmiş kardeşlerim. Bir tanesi her Müslüman Allah'tan başka mutlak adalet sahibi kimsenin olmadığını bilecek. Yani sen kimde bir adalet görüyorsan, mesela Necaşi adalet sahibi. Mesela bir devre sahabeleri az dinliyor Necaşi ama sahabenin bir tanesi oradan çıkıyor diyor ki biz Peygamberimizden senin adil biri olduğunu duyduk. Dinlemeden, yargılamadan hüküm infaz etmez ya. Peygamberiniz benim hakkında böyle midir diyor? Evet. O zaman diyor artık dinlemek diyor benim üzerime hak oldu. Üzerime altınlar dağlar kadar altını yığsanız bile bunları dinlemeden artık salmaz diyor. Subhanallah. Bak. Allah Resulü neden nice şey gönderir? Müşrik birisi. Adil Adalet sahibi. Görüyor musun kardeşlerim? Adil olmayan bir mümin veya Müslüman, adil olan bir müşrik. Subhanallah. Aynısını sahabeler zamanında da yaşanıyor. Hazreti Ömer'in kafa kesme kıssasını bilirsiniz bazılarınız. Bilmeyenler için bilenler için de tekrar olur inşallah. Bir sahabe ile farklı dilemesi birisi arasında bir mesele aklında bir tartışma çıkıyor. Subhanallah. Sahabe diye bildiğimiz şahsiyet Ömer'e gidelim diyor. Ömer'e vahiy gelmez. Yanılabilir. Ama Subhanallah. Gayb-i ise diyor ki Muhammed'e gidelim. Öyle onların ilahları Tamamen duygusal. Bu sistemde de öyledir. Adamın dinle alakası yok. Top sakallı küpeli ama işlerini Hacı Hoca'yı alır. Niye? Kasanın para çalmaz. Onlar da öyleydi. Yani onlar kendi menfaatleri çıkarır. Emanetlerini neden Peygamber'e veriyorlardı? Çünkü onlar diyorlardı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve olan adil olan insanlar çalmazlar, çıkmazlar hile hurda yapmazlar. Emanetlerini oraya bırakıyorlardı. Gayrimüslim diyor ki Muhammed'e gidelim. O da diyor ki hayır Ömer'e gidelim. Sonra da Peygamber'e gidiyorlar. Subhanallah. Peygamber Sallallahu Gayri hakkındaki hükmü icra ediyor. Diyor ki bunu hakkıdır diyor. Bir de Ömer'e gidelim diyorlar. Bu sahabe diye bilinen şahsiyet. Tamam diyor. Hazreti Ömer'e gidiyorlar. Hazreti Ömer diyor ki Allah Resulüne gittiniz mi gittik diyor. Ne dedi böyle dedi. Bir daha bana niye geldiniz? İşte senin fikri merak ettim. Bekleyin içeride sizin sorunuzda cevap bir şey vardır. diyor. İçeri bir kılıcını alıyor geliyor. Sahabe diye bildiğimiz şahsının kafasını koparıyor. Ve Allah Resulüne bu olay intikalınca... Ömer bunu nasıl yapar diyor. Allah Resulüne subhanallah ayetin diyor. Arzusu benim getirdiğimde tabi olmadıkça hiçbiriniz iman etmez. Ben bu ayeti elimden geldiğince kullanmak istemiyorum. Allahu u Aleyhi Bimuradi Nisa suresi 65 ayet var. 65. Bu ayeti sık sık her yerde kullanmamak lazım. Kalbi tam itminen bulmuş için de kullanmak lazım. Arzusu benim getirdiğimde tabi olmadıkça hiçbiriniz iman etmez. Hz. Ömer bu mesele ilmini bilmeden on yerde vahye allah Teala hakkı Hz. Ömer'in diline verdiği kimseydi Ömer. O yüzden Allah Resulü diyor. Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer bunlardandı. Subhanallah. Ömer radıyallahu an. O yönde kendisine ilham olunur. Allah hakkı diline vermiş. Tabii ki bu farklı cemaatlerin anladığı manada değil. Her Müslüman Allah'tan başka mutlak adalet sahibi kimse olmadığını, her adil sahibi kişinin de diyor Allah'ın adalet sıfatının esintisiyle, tecellisiyle diyor adalet sahibi olduğunu bilmelidir diyor. Gerçek mutlak adalet sahibidir çünkü Allah'tır diyor. Ve kişi de buna böyle iman etmelidir. Sonra da Allah'ın kendisi için takdir ettiği ve uyguladığı kaza ve her şeyi kabullenmeli ve iştenlikle ona teslim olmalıdır. Arzusu benim getirdiklerime tabi olmadıkça, size çizdik kadere razı olmadıkça, başınıza gelenlere razı olmadıkça, rıza göstermedikçe, Subhanallah. Ve Allah Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendiniz ve anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için hakkı ayakta tutan şahitler olun. Bir yerde düşmanınız, bir yerde tevhideli kardeşiniz. Bir yerde ana babanız, bir yerde hiç tanımadığınız yabancı bir insan. Siz şahit tutlar Allah için adaletten hükmedetler. Eğer hatalı anne babanızsa, anne babaya, eğer hatalı tevhideli Müslüman kardeşinizse buna. velev ki o Müslüman veya diyalı Adın Hoca'nın insanının bir çıkar, bir menfaat, bir ürfetin var, dünyalık bir işit bile olsa diyor, Allah diyor adalet sahibi olan kişileri elbette sever. Ve Allah adalet sahibi kişiler için diyor, mahşer günü diyor, iki eli de sağdır diyor, iki kolu da sağdır, sağ tarafında diyor minberler üzerinde oturtacak onları. Onlara farklı bir makam verecek Allah Azze ve Celle. Subhanallah. Ve onların da derecesini yükseltecek. Nisa suresi 135. Hz. Peygamber ise bakın şöyle diyor, kendi nefslerine, Ailelerine ve yönetim altında bulunanlar adil davrananlar az önce Kıyamet gününde Rahman'ın sağındaki ki onun iki eli de sağdır nurdan minberler üzerindedirler. Kardeşlerim bu hadis sahih-i gelir. Ve Kurtubi de tefsirinde almış. İkinci madde ise kardeşlerim. Zalim senin adaletinden korkmalıdır. Hazreti Peygamber'in adaletinden kim korktu? Sahabe diye zannettiğimiz zalim kişi korktu. Kim korkmadı? Gayül Güslim. Subhanallah. Ve ma ersennaki illa rahmetenil alemin. Alemler rahmet gelen peygamberin biz de ümmetiyiz. İnşallah. İnşallah ümmetler içerisinde cennete ilk girecek olan ümmet Muhammed ümmeti. Aleyhisselatü vesselam. Rabbim layık olanlardan esin bir derdi inşallah. Amin. Sen de fakir ile zengini, güçlü ile zayıfı, yakın ile yabancıyı, dost ile düşmanı daima adalet konusunda, sana bir mesele geldiğinde eşit davranma, haklıya ve hakkını verme konusunda adaletle hükmetmelisin. Bununla beraber de eşlerin ve çocukların arasında da adaleti gözetmelisin. O yüzden iki cihan güneşi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki iki tane çocuğu olanlar için özellikle. Bir baba diyor. Bir çocuğunu öper de diyor. Diğer çocuğunu öper mi öpmez mi ona bile bakar. Adalettinin notunu vermesi için. Derecesini yükseltip ve o derecedeki şeyini vermesi için. karışlarım ikincisi inşallah gani ve muhni. Zaman sürecimiz inşallah 15 dakika kaldı. Rabbim bereketli kılsın. Herhalde Kadir ismini düşünüyordum da bu akşam. Çünkü bu konularla kalı bağlantısı da vardı. Ama gittiği kadar gider. Gerisini inşallah gelecek derslerde de ifade ederiz. Bakınız kardeşlerim, Gani ve Muni isminin Rabbimiz, Rabb'in hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Allah kendisini hiçbir şeye muhtaç olmadığını şöyle ispat eder. Bizim Rabbimiz her şeyi yapışını veren, sonra da kullarına ise doğru yolu gösterendir. Allah kendinden zengindir kardeşlerim. Allah'ın dışındaki her şey Allah'ın yarattığı zenginliktendir. Allah ise biz diyor. kullar ise ben diyor. Bakınız bu soru zaman zaman çok geliyor. Neden Kapsülasyon 6. ayette andolsun ki insanı biz yarattık diye geçer? Birçok ayetlere bakın biz diye hitap eder Allah Celle Yaratan kensi. Bu insanlar ne oluyor? Ben diye hitap ediyor. Ben demek günah değil. O benin arkasında benlik davası günah. Nefsi ilah seviyesine çıkartmak günah. Zenginliğin kendinden olduğunu bilmesi günah. Kendi gücün elde ettiğini bilmesi günah o günah öyle bir raddeye varır ki o derecede olmayanı hakir görürse işte bu da tam günah katneli derecesi. O yüzden diyor aynı şekilde onun adaleti ve hikmeti olmadan bir kimsenin kötülük yapması veya kötülükte zirveye ulaşması mümkün değildir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü göndermesi, ona Kur'an'ı indirmesi, peygamberlere ona yarar ve dost etmesi ve arkadan kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa bu haberi ulaştırması ve her asırda da uyarıcılar ve davetçiler göndermesi diyor Allah'ın diyor Subhanallah. Gani ve muhni isminin tecellisindendir diyor. Allah dilediğini zengin eder, dilediğini fakir eder. Firavunları, Nemrutları, Karunları, şey Hamanları göndermesi, onların da diyor yaverlerini göndermesi, kimisinin insanları cennete çağırması, kimisinin de arkadan diyor, onları muhalefete cehenneme çağırması da diyor, allah Teala'nın bu isminin tecellisindendir. Görür müsün kardeşlerim? Adil olan Rabbimiz hiç kimseye zerre kadar zulmetmiyor. Ezelim ile kullar neye layık? Neye müstahak? Neleri yapmalarını arz ediyor? Anlındaki dersler dediğimiz gibi. Çocuğun kafir olacağını ezelim ile bildiği halde ona öyle bir kader Allah yazmış. Allah salli, Allah ve Allah adı ve celle geliyor gibi o çocuk dahi Allah'a itiraz edemeyecek. Çünkü ezelim ile her şeyi bilen Rabbim. Kullarının neler itiraz sunacaklarını bilmiyor mu? Yaşasaydın şu amelleri yapacaktın diye gösterir. Allah'a zor değil kardeşlerim. Allah'a zor değil. O yüzden bizim içimize sakladıklarımızı yarın da yapacaklarımızı en iyi bilen Rabbim'dir. Böyle bir Allah'a karşı insanın ibadetlerinde nasıl bir tavır ve hal alması gerekiyor? Gelen vesveselere karşı nasıl bir pozisyona girmesi gerekiyor? Nefsinin saçmalıklarına karşı nasıl bir tavır alması gerekiyor? Nefsinin peşinden mi gitmesi? Ona kulak mı vermesi? Yoksa bu saçmalıklar karşısında Rabbinden yardım mı dilemesi gerekiyor? Ya Rabbi beni bir göz açıp kapayınca kadarki zaman zarfında bile beni nefsim de bırakma. Eğer sen bana yardım etmezsen ben kendi gücüm ve kudretim ve kuvvetim ile bu işin üstesine gelemem mi? demesi gerekiyor. Allah kendi zatında sıfatlarında ve fiillerinde kardeşlerim zengindir. Ve zenginliği ise kendiliğindendir. Eksiksizdir. Mûni ise tamdan daha üstün olarak ifade edendir. Ki yüce Allah ne zatı ile ne de sıfatları ile hiçbir şeyle de bağlı değildir kardeşlerim. Ama kullar ise öyle değil. Kulların gücü Allah'tan geliyor. Allah-u Teala kuluna yardımını kesti mi kulun işi bitti. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık dualarının bazılarında Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki. Şimdi Peygamber Sassalem'in her sözünde bir hikmet var. Nefsimiz kimin elindeymiş? Allah Azze ve Celle'nin elinde. O yüzden korkulmayan layık Allah'tır diyor. Rezak benim diyor, rızkınız benim elimde. Ama şeytan atlı ve insan korkuyor. Allah rızkını benim elimde deyince Allah'a karşı muhabbet çoğalmıyor. Ama şeytan korkuyu atınca kalp ödelek toplu ki, bacaklar ve titremeye başlıyor. Dilde iman ettik de kalp iman etti mi acaba? Gerçekten nefsimiz ve rızkımız, hayatımız ve ölümümüz Allah'ın elinde olduğunu. O yüzden fakirlik ve zenginlikte insanın bakım kardeşlerim durumu nedir? Kendini zengin sana kur, ne kadar zengin olursa olsun yine de varlığı ve kendi zatı ile kendisini yaratan Rabbine kardeşlerim muhtaçtır. Allah kuluna bu nimetleri verir, ona merhametle insanlığı yağdırır, açık ve gizli cömertlikte bulunur, güzel elbiseler giydirir. Gerçekleri anlaması için göz, kulaklar, kalpler verir. Ona bilgi verir. Ona bir haya sağlar. Kendi cinsinden insanlara ona yakın kılar. Bütün ibadeti onun hizmetine kılar. Atları şimdi ise binekleri. Her şey onun hizmetine kılar. Subhanallah. Arazi sürme ve binaları yükseltme imkanı ve gücü verir. Kendisine olan şeyleri istemez, zararlı olan şeyden kaçma ve koruma hissi verir. İnsanlarda karışarım. Korkma diye bir duygu olmasaydı karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına riayet etmezdi. On katlı bin adam rahat atlardı. Çünkü başına geleceğini ne olduğunu bilmiyor ki. Bu da bir nimet. Korku bile bir nimettir kardeşlerim. Korku. Ama insan her zaman korkuyu şeytan hep attığı vesvesede görür de o korkunun verimli faydalı anını pek düşünmez. Korku bile bir nimettir. O yüzden İmam Ahmet bin Hanbel bakınız müsnet'te subhanallah. Gelen bir haberde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnsan oğlunun durumunu zikretti ve can boğaza gelip dayanınca bu defa dedi ki sadaka vereyim sadaka vereyim. Allah <gülüyor> Celle ise dedi ki sana bir mühlet, bir fırsat versem sen gene de yapacak değilsin. Subhanallah. Hani insanlar can gargaraya gelince mühlet istiyorlar ya. Allah Teala buyuruyor ki sana mühlet verirse dünya senin salsa sen gene aynısın. Şimdi biz bu haberleri duyduk, biz değiştireceğiz mi acaba? Nasıl tövbesine gireceğiz mi? Hayatımızın bundan sonraki safhalarında artık tam yüzde yüz ihlastan yana tavır alacağız mı? Yalnızca yalnız yalnız Allah'ın rızasını kazanmaya hedefleyeceğiz mi? İnsanlar ne düşünürse düşünsün. Rabbimin rızası adına şu ameli yapacağım diye niyetleneceğiz mi kardeşlerim? O yüzden taşta gelen hadiste Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam buyuruyor ki kimdir insanların kızması pahasına diyor. Allah'ı razı edecek salih amelleri işlerse diyor Allah Azze ve Celle onu diyor o ihlas, o niyet, o samimiyetle dolayı bütün insanların şerrinden onu korur diyor. Ama kim de diyor işte bu iman eğer yoksa kalpte, kuvvetli iman, yakin iman, bu defa Allah yerine insanlardan korkmaya başlar. Korku fıtratı hala var, korku kaybolmadı. Yani kul Allah'tan korkmuyor diye, kullarından korkmayacak diye bir şey de yok. Allah zalim değil. Kim de diyor, insanlardan korktuğundan dolayı diyor, Allah'ı gadaplandıracak amel işlerse diyor, Allah Azzele diyor, onu eninde de sonunda da diyor, kullarını eline bırakır. Subhanallah. Sivrilerden birini ben biliyorum da şu an ismini zikretmek istemiyorum. Yıllarca büyük bir konuştu, ileri geri konuştu, konuştu, konuştu. Ondan sonra da yağcılık da yaptı. Allah Teala bisiklet taşı gibi Türkiye'nin dışına fırlattırdı ya. Kim Allah'ın rızasını kazanma adına? Salih amel işlerse Allah adı ve celle onu bütün insanların şerinden korur. Ama kim diyor? İnsanlardan korkar da Allah'ın rızasını kazanma adına. Allah'tan korkmazsa Allah-u Teala o kulunu eninde sonunda kullarını eline bırakır. Önce överler. Şeyh dediği gibi. Sona var dövmekten beter ederler. Adam der ki bu kadar var işte ceme dayak eserim daha iyiydi ya. Ve bu insan da önceden o insanların övgüsünü kazanmak şerlerinden korkmak için yapmıştı. Peki Allah'ın gücü karşısında kula ne oluyor ki? Kulların kalbindeki yeri edinmeye kendisi gibi tükürükten daha hakim bir şekilde yaratılmış. Kalplerinde yer etmek istedikleri o kullar. Kendisi gibi o kullar da Allah'ın muhtaç. Kensi gibi okullar da Allah'tan istiyor. Kendisi gibi okulların tümünü de nefsi ve canı Allah'ın elinde. Ama okullar ne oluyor ki böyle güçlü bir Rabbi var. İnşallah gelecek hafta Kadir ismini işleyeceğiz. Böyle güçlü bir Rabbi var. O güçlü olan Rabbi, ezeli ve ebedi olan Rabbi, o dediği zaman olan Rabbi, sonsuz cenneti ve cehennemi olan Rabbi, bütün mahlukatın yaratıcısını bırakıyor da kendisi gibi tükürükten daha akir bir şekilde yaratılan kullarını kalbine yer etmeye Onlardan gelecek güçten korkarak sakınmaya, onlardan gelecek dünyalık bir menfaat, aferin veya desinlerin unvanını almak için ya bir dünyalı çıkara, ya bir menfaate, ya bir aferine, ya bir desinlere, ya bir ağırlık, itiram görmeye, değer görmeye, Allah'a ait olan ameli satıyor kardeşlerim. Ne kötü bir alışveriş Ve ne oluyor ki kullara ki, Allah'ın adını bile kulların yanında yer etmek için kullanıyor. Allah'ın adını satıyor, Allah'ın dinini satıyor, Allah'ın ismini satıyor. Neye? Sırf kulların kalplerine yer etmeye. Gerçek manasını imanın tadını tadını bunu yapar mı ya? Allah'ın gücüne gerçek manasını iman eden bir insan kulların kalbine yer çalışır mı ya? Bugün kulların övgüsünü kazanmaya çalışan o kuru Allah onu eninde sonunda öyle bir yere düşüktürür. Bugün sevgiyle saygıyla onu istiyordu yaparlar. Yarın da Allah'tan öyle bir hale düşürür ki burada yapmasan mahşerde yapar. Çünkü Allah mutlak hem adil adalet sahibidir, hem gani muhni'dir. İnşallah Allah izin verirse, gelecek hafta da işleyeceğiz inşallah. Ve huve ala kulli şeyin kadir, vallahi kadirdir. Kadir ismi, adalet ismine zıt değil. Gani ismi ise, diğer iki isme de zıt değil. Çünkü Allah-u bütün isimleri kendisine has, muşahastır. Hiçbir isminde eksiklik ve noksanlık yoktur. Ve en güzel isimler de onudur. O yüzden en güzel isimlerle diyor, Allah'a dua edin. Ve onların isimlerinde Allah'ı birleyin. Ona denk bir adaç biliyor musunuz? Vallahu la ilahe illahu. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Hasbiyallahu la ilahe illahu alaytevekeltu ve hu rabbul arşil Allah bize yeter. Ondan başka ilah yok. Biz yalnız ona güvendik, o yüce arşın Rabbidir. Rabbim bunu hem dil ile hem de kalbiyle söyleyenlerden bizleriz. Subhanekallahumma ve Eşhedü en ilaha illa ente estağfıruke ve etöbü ileyke